Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin ve sallallahu aleyhi ve selleme mübarek ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ahmet de kalem var değil mi kardeş? Kalem al hocam al, alayım, alayım hocam? Al al kalem al kağıt al. Tamam. Tamam mı? Neyse o zaman Meal al yanında. Al meal var yanında. İyi, bir dakika. Al meal Al meal <gülüyor> al.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 ee, İmam et dediği gibi. Ve onun dışında ehl sünnet olsun, ehl sünnete muhalefet edenler olsun. Bunların indinde, bunların birçoğunun indinde iman lügatta tasdik demek. Ancak cumhur ulemaya muhalefet etmiştir i̇bn Teymiye rahimahullah ve demiştir ki iman lügatta ikrar demek. Bunu kabı olarak bileceksin tamam mı? Aklında tutacaksın. cumhur ulema imana tasdik demiş. Ancak i̇bn Teymiye cumhura muhalefet ederek ikrar demiştir.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 Allah'ın bize anlattığı, inanılması gereken şeyleri in tasdik ettiğimiz zaman mümin olmuş oluruz. Hiç amelimiz olmasa dahi. Anladın mı burayı? Çünkü diyorlar ki iman evet, tamam. madem ki lugatta tasdik, madem ki iman lugatta tasdik, o zaman madem ki iman evet. lügatta tasdik, o zaman dinde de tasdik demek. Tamam mı? Evet. Bunu diyorlar. Bize diyoruz ki bir, bir şeyin lugatta tasdik olması illa dini manada da aynı olmasını gerektirmez. Bu bir. İkincisi, her ne kadar siz imanda siz lügat olarak iman tasdiktir de diyorsanız biz size burada muhalefet ediyoruz. Diyoruz ki hayır. İman kesin olarak lugatta tasdik demek değildir. Lügatta Allahu Alem doğruya daha yakın görüş ilim Allah'ın katında iman lügatta ikrar etmek demek. İkrar da ameli gerektirir. Şimdi bunu hiç tartışmıyoruz ama kabı olarak böyle bil. İman bazı alimler icmayı zikretmiştir. Hatta Ehl-i Sünnet alimlerinden dahi Ehlü sünnet alimlerinden dahi imanın lügat manasının tasdik olduğunu zikredenler var. Mesela İmam el-Ezheri İmam et taberi icmayı zikretmişlerdir ki iman lügatta tasdik demek. Ama i̇bn Teymiye buna muhalefet etmiştir. Dikkat et i̇bn Teymiye'nin bunlara muhalefet etmesi icmaya muhalefet ettiğinden dolayı değil Teymiye i Teymiye bu konuda icmanın olduğunu inkar ediyor. Tamam mı? Evet, tamam. İcmanın olduğunu inkar ediyor. Burayı anladın inşallah. Evet, evet, Ve i̇bn Teymiye münakaşa ediyor ki ümmetin bunda icması yok. Bilakis imana ikrar diyen alimler var geçmişte. Tamam mı? Uh -huh. Tamam hocam. O zaman bunu biliyoruz. O zaman burada cehmiye yani iman tasdiktir. O zaman biz de Allah'a Resul'ün inanılması gereken şeyleri, galibi olayları tasdik ettiğimizde müminiz diyen cehmiye iki, iki yönlü yaklaşırız biz. Bir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 e, lügatta kesin olarak tasdikle eş anlamlı değildir. Bilakis imanın lügaten daha yakın olduğu mana ikrardır. İkrar da boyun eğmeyi gerektirir. Yani içinde ameli barındırır. Tamam mı? Şimdi bunu kabı olarak Aynen. anladıktan sonra ehli sünnette iman nedir? İman ıslahı olarak Ahmet bunu ezberleyeceksin inşallah tamam mı? Evet. evet i̇man yani. diyoruz ki el-imanu kavlun billisan ve amelun bil cevarih el-imanu el kavlun billisan. Dil ile söylemek. Evet. Amelun bil cevarih. Azalar ile amel etmek. İtikadun bil kalp. Kalple de itikad etmek. Yezidu bi taati taat ile, itaat ile artar. Ve kusu bil maasiyeti. masiyet ile de ne yani günahlar ile de ne eksilir. Tekrarlıyorum. Daha güzel bir ibare. Bunun Arapçasını dinledikten sonra yaz. Arapçasını ezberle tamam. inşallah. Tamam mı? Tamam. Ev üstünde tamam. güzel bir ibare yapmışlar. Böyle sonları kafiyeli gibi ki ezberlensin diye. Ne diyorlardı? El-i'man-u kavlun billisan. İ'tikadun bilcenen, ve amelun bir, bil erkan. yazidu bit ta'ati ve yankusu bi masiyetir rahmen. Tamam. Yani tamam, iman canım. dil ile söylemek. Yani, kalb ile yani. tasdik etmek. Azalar ile amel etmektir İtaatle artar, masiyetle eksilir. Bunu ezberleyeceksin. Evet. Bu çok evet. önemli bir kaydı. O zaman iman, iman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 Bunları çok fazla delillendirmeyeceğiz. Sadece bir tane delil söyleyeceğiz. Bizim elimizde bir Hı -hı. nas var. O nasın içinde bu beşi de mevcut. Bu dersi evet. işlemiştik Ahmet. Sen sana yollamıştım böyle bir, evet. bir ders. Biliyorsunuz. Biliyorum. İçinde bu beş rüknu barındırıyor, tamam mı? Hı -hı. İçinde bu beş rüknu barındırıyor. Şimdi, şimdi ne bir sahıslam? Müslimdeki kâdîsteki bu kadar da var hadis. Laf, Hı -hı. Lafız Müslim'in diyor ki El imanu bidunu sebûne şu obe. İman yetmiş küsür şubedir. Tamam? mı? İman evet. 70 küsur şubedir. A'la-hâ kavlû lâ illallah. En üstünü lâ ilâhe illallahı söylemektir. Ve evet. adnâhâ <gülüyor> en altı. İmâtu'l-ezâ tarik." Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. Sonra da nebi sallallahu aleyhi ve sellem daima diyor ki: "Vel <gülüyor> hayâ şubetun minel iman." Hayâ da imandan bir şubedir. Şimdi burada bir tane hadis var. Bu hadis nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü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 İman dil ile söylemekti değil mi? Bilmiyorum. Bu hadisin neresinde evet. bak? Nebi Saslem ne dedi? İman bir onun sebe ona şu be. İman yedmiş küsur şubedir bedir. <gülüyor> <gülüyor> la ilaha illallah. En üstünü la ilahe illallah'a inanmak Mahomet. Hayır Söylemek, değil, tamam, çok güzel. Söylemek. O zaman Nebi Saslem dedi evet. ki, en üstünü la ilahe illallahı söylemek. O zaman bu beş rükümden dil ile söylemek hadisin bu kısmındaymış. Evet, evet hocam. Peki o beş hükümden ikincisi hangisi? Yan, ee, olan bir azalar ile amel. Atacak. Nasıl? İmanla artacağım. Oraya gelme oraya gelme. İkincisi ne? İlancı. Yoldan eziyet e, pardon. İkincisi ne? Azalar ile amel dedi evet. ikinci hüküm. Bu evet. hadisin, neresinde? Evet, evet, evet. hadisin neresinde? Hadisin neresinde? Hadisin şurasında. İmâ tatul tarik. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bak azayla amel etmek. Yoldan evet. eziyet verecek şeyi elinle ayağınla kaldırıyorsun vesaire.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 Hocam kalp, kalp ameli tabii Kalp ki. ameli. Kalp, ha. kalp ile dur. giriyor? Bu dur kalp dur. Ameli. dikkat et oraya anlatacağım. Şimdi hadiste diyor ki kalp ile. O zaman haya neymiş? İmandan kalp bir ameli. şube. Haya peki dil ile söyleme kısmından mı? Yok azalar ile amel etmek kısmından mı? Yoksa kalbi amellerden mi? Dikkat et oraya. Kalp. Kalbi, kalbi amellerden. O zaman burada ne delil var? Demek ki imanın şubelerinin içinde ne var? Kalbi Kalbi ameller.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 İki, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Burada amel etmek gündeme geliyor. Üçüncüsü de diyor ki hayada imandandır. Hayada amel, kalp amellerindendir. Korku, tevekkül, rağbet, huşu, e, sevmek. Bunların hepsi korkmak, haya etmek. Bunların hepsi ne? Kalbi amel. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Madem ki hayayı kalbi amel kıldı ki haya, kalb ile itikada göre nasıl bir amel ki, ne kadar basit bir amel olduğuna da, olduğuna rağmen,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 Onlardan korkmayın, benden korkun. Eğer mümin iseniz, bak şimdi, imanın şartı için ne saydı Allah, Ahmet. Korkmayı saydı, değil mi? Peki korkmak hangi amelden? Kalbi amelden. Wu tevkülu Allah'e Allah'a mümin, Allah'a tevekkül edin. Eğer müminlerdensiniz, tevekkül hangi amel? Kalbi, amel. kalbi amellerden. O zaman demek ki bütün bunaslardan anlıyoruz ki kalbi ameller, kalbi ameller imandan. İtikad da kalbi amelin en başında olduğu için hayli hayli imandan. O zaman anlıyoruz ki el haya şubetun minel iman. Haya da imandan bir şubedir lafsından biz ne anlıyoruz? Kalbi ameller de demek ki imandan bir şube. O zaman itikat da itikat kısmı da burada. Geriye ne kaldı Ahmet? Bizim saydığımız beş rükünden. İmanın artması, Az İmanın i̇şte artması şey Azalması. İmanın artması ve azalması. Bu hadisin neresinde? Hadisin başında dikkat et. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "E'la la illallah." En üstünü La ilahe illallah söylemek. Demek ki imanın en üstünü var Ahmet. Evet. En üstünü var. Tamam mı? Ve ednâhe ve en aşağı imatatul ezâni tarih. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Dikkat et en aşağı diyor. Demek ki imanın en üstünü evet. var, en aşağısı var. Demek iman arada fazilet fazilet. Yani insanlar, insanların imanının arasında fazilet farkı var. Yani senin imanın Ebu Bekir gibi evet. iman değil hadiste geçtiği gibi. Ümmetin imanı Ebu Bekir'in imanı evet. gibi değil. Anlatabiliyor muyum?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 İmanı sadece Kur'an ve sünnet naslarından ispatlayıp da şey yapmıyoruz. Tamam olay bö böyledir deyip bırakmayacağız. Çünkü neden? Selef alimlerimizin kavlini de tahkik etmemiz lazım. Neden? Çünkü dünyada hatadan korunmuş bir tayfa var. Masumdur. Selef masumdur. Bak ahatları değil. Ne? Selefin icması nedir? Ahmet, Selefin icması masumdur. Hata etmekten masumdur. Yani Selefin icması hata etmez. Evet, Selef'in icması haktır diyebilir ha. miyiz bunu? Selef'in icması hata etmez diyoruz. Burak hakkı Selef'in icması Hı. hata Hı. etmez. Masum da icmadan. Dünyadaki %100 yüz tek tek taifedir. Selef dışındaki bütün taifelerde Selef dışındaki bütün taifelerde Hı. hata var. Ama Selef'in ahatları mesela Ebu Hanife böyle demiş. İbnu Teymiye böyle demiş. O hata olabilir. Hata yapabilirler. Ondan bahsetmiyoruz. Tamam mı? Selef'in Hı. icmasından bahsediyoruz. Dünyada icma edip de e, hakka ters düşmeyen tek fırka.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 la yecmiu di Allah Allah toplamaz dikkat et. Evet. İlk rivayet ediyor ki ümmet dalalet üzerine toplanmaz. Başka rivayette diyor ki Allah ümmeti dalalet üzerine toplamaz. Demek ki hak ümmet dalalet üzerine Allah onları toplamaz. Hiçbir zaman dalalete birleşmeleri mümkün değil. Şimdi ala kulli hal. Niçin bunu söyledik? Dedik ki bizim biz selefimizin kavillerini de tahkik etmek zorundayız. Hem iman mevzularında hem de iman dışındaki başka mevzularda olsun fark etmez.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 Ama evet. e, burada icmayı mı bozdu diyeceğiz? Ebu Hanife. Yok. Neden? Çünkü Ebu Hanife'den önce bir icma vardı. Ebu Hanife evet. icmayı muhalefet etti. O zaman Ebu Hanife ne kaldı? Usulde kaidedir. Ne kaldı? Burada şaz kaldı. Hani evet. Nasıl hadis üstünde şaz var? Tamam evet. mı? Çünkü Ebu Hanife'den önce icma bu lafıma dikkat et. Bunu akide evet. kitaplarında çok görürsün. Hı hı. Bu ileride işine yarar. Ebu Hanife'den önce icma şu kelimeyi de kalır. Munakid olmuştur. Evet. Munakid. Ne demek Ahmet Munakid? Yani bağlanmıştır. İcma Anladım. hasıl olmuştur demek. Tamam mı? Ebu Hanife'den. Anladım. Anladım yani. Ve selef bir e, selef ümmette icma hasıl olduktan sonra o icmadan sonra kim bir, her, bir muhalefet görüş söylerse söylesin o icmayı bozdu denmez ona. Ne rahmet? İcmayı muhalefet etti, şas kaldı evet. denir. Şas o yüzden kalıyor. burada diyemeyiz. Selef, selefin arasında icma yok. Ebu Hanife icmayı bozmuştur. Tamam mı? Bunu iyi anlamamız tamam. lazım. Delil, tamam, tamam. Mesela İbni i Teymiye'den tut. E, İmam Şafii'den tut. E, Ahmet İbni Hanbel'den tut. E, İbni Abdülber'den tut vesaire. E, ondan sonra e, başka e, İbni Kudame'den tut. Ve diğerleri onlarca alimler icma zikretmiştir. Hatta İmam Şafii sahabenin dahi icmasını zikretmiştir. Burada amelin imandan cüz olduğu, imanın art ve artmasını ve eksilmesini zikretmiştir icma olarak. Hatta ee, Lalekay'de Lalekay'de Bukhari'den sahip rivayetle şu lafız var Bu, İmam Bukhari diyor ki binden fazla ilim ehliyle karşılaştım. Dikkat et. Binden evet. fazla. Hepsi amel söz ve kabildir diyor. Hı -hı. Şey e, söz ve e, ameldir diyor. Tamam mı? Ameldir. Ha, demek ki amel imandan cüzdür. Bunda bir şey yok. O zaman şunu anlayacağız Ahmet. Selefte ne var? icma var. Tamam mı? Evet, Amelin tamamen. imandan olduğu ve arttığı ve eksildiği seleften icma edilmiştir. Hı hı. Tamam mı? Selefte icma vardır bu konuda. Şimdi ancak dedik ya alimlerin e, kavilerini tahkik etmeye çalışacağız. Şimdi evet. İmam Malik dan bir rivayet yapıyorlar. Şimdi sana şöyle bir soru sorayım. Gel sen dersi dinledin ama e, böyle sorulu cevaplı olsun ki bu Nebis Aleyhisselam'ın sünnetidir. Tamam. tamam mı? Meseleyi fıkh etme tamam. Tamam, Şimdi yani. Ahmet sen de ben seni tanıyorum. Sen de ehl Sünnet kardeşlerimizden bir tanesin. Sen imanın eksildiğine inanıyorsun. Arttığına inandığın gibi. Değil mi? Evet. Tabii bana de. böyle bir tane Kur'an'dan ve sünnetten nas getirebilir misin? Ama lafızlarıma dikkat et. Tamam mı? Evet. Kur'an'dan, sünnetten bana bir tane nas getirebilir misin? Delil. Bir tane delil getirebilir misin? İmanın eksildiğini söyleyen, eksilme kelimesinin içerisinde barındıran bir tane nas. Bulabilir misin? Var mı aklında? Dikkat Allah et lafızlarıma. Allah'ın bilmiyorum hocam. Ha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 benim araştırdığım kadarıyla, ilim ehlinden duyduğum kadarıyla, alimlerden duyduğum kadarıyla içinde eksilme kelimesini içeren tek bir tane nas yok. Tamam mı? Tek bir tane nas yok. Ama eksilmesine delalet eden onlarca nas var. Mesela kalbinde zerre kadar iman bulunanları çıkarın diyor ya Allah cennetten. E demek ki iman, birilerinin kalbinde iman zerre kadar olmuş. Demek ki azalıyor, iman eksiliyor.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 Goya İmam Malik ehl-i sünnete muhalefet etmiştir ki iman eksilmez diye. Bu batıl. Neden? Birçok yönden batıl. Ama kısaca geçeceğiz yine. Hı hı. Çünkü dediğimiz gibi mukaddime babından bu. Şimdi İmam Malik'ten diyoruz ki iki tane rivayet var. Birincisi şu. İmam-ı Malik eksilme lafzı hakkında iman artılır artar diyor ama eksilme lafzını söylemiyor. Eksilme lafzında tavakkuf ediyor. Yani ben burada dururum demeye getiriyor. Eksilir demem demeye getiriyor. Bir rivayette dikkat et. Bak Ahmet eksi, eksildiğine inanırım demiyor. Dikkat et. Eksilir evet. kelimesini kullanmakta tereddüt ediyor. Bir rivayette. Hı. Bunun da sebebi i̇mam Malik de demin söylediğiniz gibi hiçbir rivayet bulamıyor ki iman eksilme kelimesi geçsin içinde. Tamam mı? Tamam Bundan dolayı tavakkuf ediyor. Sırf din bu kelimeyi kullanmamış o yüzden biz kullanmayalım babında.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 Eksilme kelimesini mesela İbn Abdülber'in rivayet ettiği gibi. İbn Abdülber İbn Abdülber İmam Malik'in en kuvvetli ashablarındandır ve İmam Abdülber muvattayı muvattayı 30 cilt halinde tefsir etmiş şerh etmiş bir alimdir. Ve İmam Malik'ten rivayeti vardır. İmanın hem arttığını hem de eksilmesini net bir şekilde ispat ediyor. Tamam mı? Tamam efendim. Şimdi biz dedik ya şurayı bir tahkik etmeye çalışalım Ahmet. Biz dedik ya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 bir tane hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? "Ma raaitu evet. ezhebe lizi'l lubbi min kunna naqisatu aqlin madinan." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün meşhur hadis, kadınlara hitaben ne diyor? Ben sizin gibi, değil mi? Akıllının evet. aklını çe çelen, aklı ve dini eksik kimseyi görmedim. Dikkat et. Evet. Aklı ve dini eksik kimseyi görmedim. Şimdi hadiste Ahmet sana soruyorum. İmanım mı eksik diyor? Dinim mi eksik diyor? Önce orayı bir halledelim. Abi, dini diyor." dini diyor. Şimdi ancak bizim elü sünnet âlimlerimizden. Ebu Davud biliyoruz Ebu Davud Süneni var. Meşhur imam Ebu evet. Davud Es-Sicistani. Değil mi? Ebu Davud Es-Sicistani. Yine El-İmam İbn Battah meşhur bunlar selef halimlerimizden. Evet. Ebu Davud Es-Sicistani Süneni'nde İbn Battah da Fi İbanetül Kubra adlı eserinde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 Bu bir. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Ehli sünnetin cumhuru bu nasle istisnaletmemiş. Evet. Tamam mı? Bu nasle tamam. istisnaletmemiş ehli sünnetin cumhuru. O yüzden diyoruz ki Allahu alem ve'l ilmu indallah. İlim Allah'ın katında. Bu hadisle istidlal vecih değil. Yani bu hadisle istidlal net değil, güçlü değil. Çünkü evet. diyoruz ki Allahu alem. Bu hadiste dinin eksiyinden kasıt imanın eksiyi değil. Dinin amelinin eksiği. Neymiş Ahmet? Evet. Dimin, dinin bu, amelinin amelin eksiği. eksiği. Ha. Ama sen bana şöyle bir itiraz getirebilirsin veya e, İmam Ebu Davut veya İbni Battaş şöyle olsaydı şöyle bir itiraz getirebilirdi. Derdi ki bu her ne kadar amelin de eksikliği olsa. Amel imandan cüz değil mi Ahmet? Evet hocam. Ha. O zaman amelin eksikliği imanın eksikliğini gerektirmez mi?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 namazları evet. terk etmesini misal veriyor. Hı hı. Peki. Şimdi bu kadının bu kadının hayız olduğu zaman namazı terk etmesi özürden dolayı mı yoksa kendi isteğiyle mi? Özürden dolayı. Öz peki bir insan hiçbir özrü yokken namazı terk etse ne olur? İmanı ya kökten gider bazı seyraf halimlerine göre ya da imanı eksilir değil mi? Evet hocam. Ha, peki. Peki özürsü, bu kadında bu özür e, özürsüzlük olayı mevcut mu? Mevcut değil. Yani kadında özür var. Peki evet. kadın namazı ve orucu vesaire neden terk ediyor? Allah'a Allah, Allah, Allah emrettiği de. için. Peki Allah'ın emrini yerine getirmek ne? E, e, Allah'ın emrini yerine getirmek itaat. Allah'a itaat değil etmek de. de ibadetin ta kendisi. Farz. Evet, evet. Ha, o evet. zaman kadının burada namazı terk etmesi Allah'ın ona emrinden dolayı. O zaman evet. burada kadının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 Şimdi o yüzden biz net bir şekilde delalet etmez diyemiyoruz. Sadece diyoruz ki raci olan görüş böyle. Allahu alem. Bunun daha geniş tavsili münakaşasını imanı iman mevzularını en başa aldıktan sonra yapacağız inşallah. Tamam mı? Tamam. Evet. Şimdi benim Allahu alem en önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi iman hakkında. En önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi bunu iyice not almaya çalışacağım. Şu mevzu. En önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi şu. Selef'in cumhurunun şöyle bir lafzı var. Diyorlar ki evet. iman iman kabil ve ameldir. İman ne? Kabil, ve, kabil ameldir. ve ameldir. Dikkat et. İman kabil ve ameldir. Amel. Hı. Ama bu ne demek? Dikkat et. Şimdi burada itikat lafzı var mı Ahmet?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 Bir de ne demişlerdi? Amel. Söz ve amel dediler ya. Amelden hmm. de kasıtları kalp ameli hmm. ve ağzaların ameli. Tamam. tamam. O zaman bizde iki tane şey var, lafız var seleften ve bu iki, iki lafın dört tane kastı var. Birinci lafız söz. Sözden kasıtları kalbin ve kalbin sözü ve dilin sözü. <gülüyor> İkinci sözleri amel. Amelden de kasıtları kalbin ameli ve ağzaların ameli.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 Amel. O zaman kısaca başa alıyorum ve tekrarlıyorum hızlıca. Selefte şöyle bir kavil var. İman, kavil ve ameldir. Pardon. Şöyle söyleyeyim. Daha e, Türkçeleştirilmiş bir halde. İman, söz ve ameldir. Sözden kasıtları iki tane. Kalbin sözü ve dilin sözü. Tamam. Burayı hallettik. Ve ikinci Tabii sözü de, neydi Selef'in? Amel. Amelden kasıtları da kalbin ameli ve azaların ameli. Bunların hepsine de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 Yani Kork korkması, korkması, sevmesi korkması. kalbin amelleri. İşte Allah'ın kalbin amelleri olarak zirket ettiği onları şey. İşte tevekkül, inabe, tövbe vesaire bunların hepsi e kalp amelleri, korkmak vesaire, kavf, vesaire bunların hepsi haya. Hı. Evet. E, o yüzden ehl Sünnet zaten icma etmiştir ki bak ehl Sünnet'te icma etmiştir ki amel imandan nedir? Cüzdür. Cüzdür. Ve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 Bak burada Allah şartıya getiriyor. İnkumtumü in kum burada şartı ifade, ifade eder Arapçada. Eğer mümin iseniz. O zaman bu ve buna benzer bir sürü nas var. Tamam mı? Buna hocam. Tamam. Bu, bütün bu naslar an, anlaşılıyor ki bütün bu naslar anlaşılıyor ki iman artar ve eksilir ve, ve eksilir. amel kalp amelleri imanın olmazsa olmazlarından hatta azalar ile amel de imanın olmazsa olmazlarından. Tamam mı? Bir Vallahi. insanda dil ile tasdik yoksa kafir olur. Kalb ile tasdik yoksa kafir olur. Amel de yoksa bir insanda ne olur? Kafir olur. Tamam evet. ha. Bu ama bu genel hüküm olarak söylüyoruz. Tamam mı? indirmek bu kafirdir. Ahmet evet. kafir, Mehmet kafir bunlar ayrı bir bak. Hükmü söylüyoruz biz. Diyoruz ki Allah'tan gayrısına secde etmek küfürdür ama hüküm ayrı bir. İşte Ahmet Allah'tan gayrısına secde etti. Yılmaz Allah'tan gayrısına secde etti. Bu ayrı bir bak. Tamam mı? Onun Vallahi. küfür için tekfirin şartları vesaire o ayrı bir bak. Konumuzla alakası yok yani. Tamam, mı? bunu da anlayamadım. Tamam, Şimdi çok yine önem verdiğim mevzulardan bir tanesi ki burada konuyu bitireceğim inşallah. Tamam. Hocam. Ee, son olarak bugünkü ders ile alakalı son olarak şunu söylüyorum inşallah. Burası çok önemli anlamak. Dedik ya iman kalple tastic ve ehli sünnette kalp bile tasdikte de artma vardır tamam mı tasdikte de artma veya eksilme vardır anlat tamam, tamam mı? Hocam. kalpte de ne vardır artma ve eksilme vardır e, artma eksilme vardır. yani mesela derler ki et tasdiku yetefadıl ve'l ilm yetefadıl hatta ilim şöyle lafızlar konur Öyle ennel mi? ilme ve't tasdika yetefadalan ilim ve tasdik yani kalpteki ilim ve tasdik de artma olur fazilet farkı olur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 Tabi dediğim gibi bunların hepsini kısa delillerle tafsirlendiriyoruz çok tafsilotlara girmeden bunların hepsi inşallah ileride gelecek. Diyoruz ki bu eli sünnetin kavli, buna da kısaca delil olarak İbrahim Aleyhisselam kalbi. Walakin liyatma inna kalbi. Hani diyor ya Allahım ölüleri nasıl diriltiyorsun vesaire. Allah ne diyor? İnanmıyor musun? İnanıyorum diyor. Walakin liyatma inna kalbi. Ancak kalbim mutmain olsun diye. Tamam? Evet, tamam e şimdi ya. bu ayet delil ki imanın tasdikinde de artma ve olur. Tamam?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 İmam Taberi e, e, Said İbni bin nakil yapıyor. Sahih senetle. Hani burada İbrahim Aleyhisselam diyor ya in inne kalbi kalbim mutmain olsun diye. Şey diyor ki onun için Said İbni Cubeyr ey yani liyezdade yakini yakinim artsın diye. Yakin ney? Şekkin zıttı. Yani demek ki yakin üzerine de ne oluyormuş? Yakin oluyor. Tamam mı? Yani iman üzerine. iman yakinin kendi iman ilim. Tamam mı? yakın üzerine Aynen. yakın hatta İbn Abbas'ın en büyük talebelerinden İmam Mücahid. Ne diyor biliyor musun bundan? Net bir lafız kullanıyor. Liyezde de imani imanan imanıma iman artsın diye. Diyor ki bu İbrahim Aleyhisselam'ın kavli şudur. Liyezde de imani imanan imanıma iman artsın diye. Tamam Aynen. O zaman biz Aynen. diyoruz ki bu o zaman tasdikte kalpte Artma ve eksilme olayı olur. Fazilet farkı olur. Yani kimsenin imanı Nebi Selemin imanı gibi değil. Bir miraca çıkan Nebi Selemin imanı ile bizim imanımız şey değil. Tamam mı? Yani sana on e, yani diyelim ki Ebu Bekir'e e, bir vesvese gelir sana 20 vesvese gelir belki bir günde. Anlatabiliyor muyum? Anladım. E, bunların hepsinin arasında şey vardır yani. Bunların da hepsi e, delil. <gülüyor> e, şimdi inşallah hakkınızı helal edin. 10 e, dakika sorulara ayıracağım. Ee, burada bitireceğim. Zaten misafirim de gelecek. Hakkınızı herhalde. Zaten e, söylediğimiz kadar dedik ki bir saate yakın ayıracağız bu vakit. Burada bırakıyoruz inşallah. Soruları 10 dakikaya kadar 10 dakikada e, kalacağım. Soruları aldıktan sonra varsa tabii inşallah bırakacağım. Allahu alemun. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve